İyi akşamlar dostlar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Efendim bu yıl sizlere şöyle akıllı ama adam akıllı akıllı bir oyun oynayalım dedik. Bizden pek beklenmez ama... <gülüyor> İzlediniz dinlediniz şarkısı bile hazır. Boğaz'in bile çıktık yola. Başladık konu aramaya. Girişlik araştırmaya. Kitap karıştırmaya. Sorup soruşturmaya. Aklı kurcalamaya. Zekayı mıncıklamaya. Biraz tarih biraz mantık. Derken ilme battık. Doktorların piri Hipokrat. Platon, Sokrat. Filozofi, biyoloji, psikiyatri, psikoloji. Ve sonunda dehşetle gördük ki kitaplarda normal insanın tarifi bile yok. Yani her insan biraz anormal. Aslında insanlar ikiye ayrılıyorlar. Normal anormaller, anormal normaller. Bir ihtimale göre anormal normaller içeride, normal anormaller dışarıda. Aynı derecede kuvvetli başka bir ihtimale göre de normal anormaller içeride, anormal normaller büyüktümarhanede. Peki biz neyiz? Normal anormal mi, anormal normal mi? Where is the question? Çünkü bizim normal anormal olmamız normal olabileceği gibi anormal normal olmamız da anormal sayılmaz. Ama bizim için fark etmez. Normal adam işimi zaten tiyatro yapmak, her akşam yürek ağızda sahneye çıkıp şarkı söylemek, dans etmek, akıllı insan işimi bu elverişsiz koşullarda zatır olma tehlikesiyle, lumbago olma tehlikesiyle karşı karşıya kalarak 7000 lira ödeyip delileri seyretmek. <Gülüyor> Çoğaltılabilir! Anlayacağınız akılla bu kadar uğraştıktan sonra Delilik bize biraz daha yatkın geldi! Daha da uygun! Sonunda akılla vedalaştık! Açtık deli bayrağını! Bugünü deli bayramı ilan ettik! Yaşasın deli bayramı başladı! Aa. Yaşasın deli bayramı başladı! Size her gün bayram! Efendim bu deli bayramı nedir diye sorarsanız... İzin verirsen ben çabucak anlatmaya çalışayım. Sekizim. Lütfen. Efendim deliler hakkında bilgi toplamak için İstanbul Akıl, Fikir, Ruh hastalıkları hastahanesine gitmiştik. Ama bir tane görelim onlar da bizim gibi bir oyun hazırlığı içerisindeler. Çok hoşumuza gitti tabii. Hemen sapla samanı harman ettik. Akılla deliliği birbirine kattık. Deli bayramını bu yeni dostlarla birlikte kotardık. Artık kim akıllı kim deli nasıl ayırt etmeli? Böylece ortaya... Delilik üzerine delice bir delileme çıktı. Zaten bizim kadroda yeterince de deli vardı. Kimse yabancılık çekmedi. Ama bu kadar deliden, delilikten sakın korkmayın. Hiçbir deli bir vergi memurundan daha tehlikeli değildir. Zekişim arkadaşlar sabırsızlanıyorlar Hayır. galiba. İstersen oyuna başlayalım. Hayır, önce oyunun bazı kurallarını açıklamam lazım. Hayır. Efendim bu oyunda ne mantıklı bir düzen var? Bırakın beni. Efendim? E! Ee? Arkadaşlar lütfen susar mısınız? Oyun takip ediyoruz burada ya. Zapt edemiyoruz abi. Kimi? Doktor hanımı konuşmak istiyor. Doktor hanım kim kardeşim? Ya ben sana söylemeyi unuttum ya. Bilimsel bir konuşma yapılması uygun olur diye düşünmüştüm. Bırakın beni manyaklar. İşte bilimin gür sesi. Yoksa hepinizi parçalarım. Niye yoksa hepinizi parçalarım diyor kadın. E belki teorik bir deyimdir anam. Olabilir olabilir. De. Allah. teori bırak. Abiye göstermek çaktırma Şimdi kapıyı kıracağız. <gülüyor> kendimi tanıtayım. Ben psikolog doktor Serra Peksoy. Saygıdeğer bayanlar. Hadi neyse baylar. <gülüyor> Lağbalik istemem. Buraya sebepsiz gelmedim. Davet edildim. Dün acayip sakallı bir bey geldi bana. Ödünç olarak birkaç hastamı istedi. Sonra da benden psikolojik bir konuşma yapmamı rica etti. Ah psikolojiye canım kurban. Hayatım feda. Gelmez miyim? Geldim işte. Hem de Koşa bir de ne göreyim O acayip sakallı bey Yanında sakalından da Acayip bir başka beyle Şurada durmuşlar Hipnoz, nevroz, menopoz, anormal Normal, normal, anormal Zihin, bellek, ruh diye Psikolojik konulardan bahsediyorlar Biraz sinirlendim Yani bilimsel kontrolüm olmasa Çıldırabilirdim Ne anlar erkekler ruhtan Hele kadın ruhundan Ah, anlasa kocalarım anlardı. Üstelik ilkinin adı da ruhiydi. Hayvan. Gülme, densiz, burada bilim konuşuyor, terbiyesiz. Evet, gerçeği açıklamak zorundayım. Bütün ruhsal sorunların kaynağı, nedeni, kökeni erkeklerdir. Hepsi de... İlk erkekle hepinizin bildiği gibi Adem'le başlamıştır. Şimdi beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü bu bilimsel bir gerçektir ve ilk defa açıklanmaktadır. Evet. Bir kere Adem ortalıkta nasıl denir dal budak salkım saçak dolaşıyordu. <gülüyor> bu halin bilimsel adı teşhirciliktir. Havva ile ilgileneceğine gitti enayi bir elmaya taktı aklını. Bunun da tek bir adı vardır saplantı. Şahsen koparmaya cesaret edemediği kararsızlık kuruntu yılanla anlaştı. Kötülüğe temayül yılanın havvayı kandırmasını sağladı. Suça teşvik elmanın yarısını da havvanın elinden kaptı. Saldırganlık ve yedi. Oburluk bencillik. Bu arada tecrübesiz havvaya el şakaları yapmaya başladı sahte suu istimal işi ilerletti tahrik ve sonunda emeline nail oldu Irza tecavüz. <gülüyor> sonra da elmayı çaldı diye habbayı ihbar etti nedir karakter zaafı tezvir isnat iftira ve ilk çocukları kabil katil oldu ne olabilirdi yavrucuk soya çekim 130 yaşındayken bir çocuk daha yaptı azgınlık <gülüyor> gülmeyin Gülmeyin, güleceğinize utanın! Bak hala gülüyorlar! Kadın düşmanları! Honondoloslar! Aptallar! Zorbalar! Yüzsüzler! Erkekler! Sahilinden o yali gidelim yali, yali gidelim yali, yali gidelim <gülüyor> taksi, araba yok. Sırtındaki sepetu ben alayım. Ama... Ay aksi. Alo, o taksi, araba yok. Araba yok kardeşim. Ya niye bağırıyorsun? Buraya amma hizmeti yapıyoruz ona göre konuşuyor. Hayır. Ne edelim karım doğum yapacaksa ben tele miyim? Burası tele taksi. Ee, sen o işin temelini bağdan danıştın de da mi yaptın? İstanbul'da yaşıyorsun, İstanbul'un gerçekten uyacaksın kardeşim. Burası kasaba mı ki? Pekçi düdük çaldı uyan, horoz öttü uyan, tren geçti uyan. Her uyandığında da nüfus planlamasını sabote et. Öyle yağma yok. O iş dahil, her işi trafiğe göre ayarlayacaksın. Öyle ya, doğum saatini trafiğin gevşek saatlerle denk getireceksin. Olmaz olur mu? Doğumdan geriye dokuz ay on gün say, yengeyle öyle halve doğum. Bu geçti biliriz de bundan sonrasını diyoruz sana. Kızma kardeşim, ne kızıyorsun ya? Araba yok. Gelin müdür, divane müdür, nedir? Bizim uşaklar da nerede takildi kaldılar? Al galaksi taksi arayın. alo galaksi taksi arayın. Alo Tanju Temel dostun Abidin Yunus, sesime ses verin ola. Ben Temel, ben Temel, tamam. Ola Temel, nereyeyorsun? Stop! Karaköy'deyim, trafik kilitlendi, kımıldamanın imkanı yok. Benim arabada toplandık, pişbiri oynuyoruz, tamam. Galaksi taksinin yüz karası, İstanbul'da pişbiri oynanır mı? Asil bir oyun oynayın oraya, pirinç oynayın, tenis oynayın. Merhaba efendim. Merhaba arkadaşım. Bir araba rica edecektim. Ne renk olsun? Aman efendim rica ederim ne fark eder? Estağfurullah, emriniz olur. Metalik boya mı tercih hediyesiniz, natural mi seversiniz? Allah! Araba radyolu mu olsun? Aman aman! Yoksa televizyonlu mu? Yoksa şoför canlı yayın mı yapsın? Ohoho! Postes de ver oğlum bu kucağımıza! Lütfen lütfen sarışın, kumla, kızım! Karışık! Dondurma mı bu karışık istiyorsun öyle O zaman sarışın! Ya garıları bırak araba var mı etrafta sen deli misin kardeşim? Bilmiyorum ki farkında değilim. Nasıl farkında değilsin İstanbul'da yaşıyorsun antenlerini hiç kapatmayacaksın. Radarın hep açık duracak. Bak bakalım öyle bir ufku tara. Geç, geç, geç böyle. Geç, geç, geç böyle. Bak bak bak öyle. Şimdi söyle araba var mı? Galiba yok. Ne demek galiba bir şey ya vardır dur ya yoktur. Galibası mı olur bunun demokrasi mi bu? <gülüyor> bir tek araba bile yok. E olmayan bir şeye ben de niye rica ediyorsun kardeşim? Zaten cinlerim tepemde. Toplandılar geldiler sabahleyin 25 tane arabayı aldılar gittiler. Hiçbiri daha dolmadı. Yani araba yok. Hiç mi yok. Ha buraya böyle biraz varsa, Za bunu vereyim mi git ha? Ne kızıyorsun kardeşim ya? Kızmak ne kelime, bakıştan, kardeşim? İstanbul'da yaşıyorsun İstanbul'a İstanbul İstanbul uyum sağlamak benim bile uç ayımı aldı. Ama şimdi Fatih Sultan Mehmet diye cebimden çıkarırım emelallah. Ey ee, müsaadenizle fileyle canım Kapı buraya dur. Şunacıkta bekleyeyim. Nereden çıktı bu taksi merakı? Otobüse binsene. Eskiden biliyordum otobüse binmek eskiden kolaydı çünkü burası son duraktı. Ee, şimdi şehir genişledi, yayıldı. Burası ara durak oldu. Otobüse binmenin imkanı yok. Biliyorum. O. Kapılara bir saldırıyorlar. Yürü, bildiğiniz gibi değil. Haziran ayında ben de heveslendim onlarla beraber. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kapıya bir hücum sağ kolum sol bacağım kırıldı. Ooo balığı gibi dağ oldun öyle mi? Habirye otur bakalım dibe çök. Dolmuşa niye binliyorsun? Dolmuş yok mu? Yok oraya dolmuş yok. Bizim oraya mini bir şiş diyor. İşte mini de çalkantıdan ve sıkışıklıktan Temmuz ayında barsak düğümlenmesine uğradım. 15 günde zor çözdüler. Doğru dedin onu ya bu binmek için komanda eri gibi sağlam dayanıklı olmak şah. Evet. Oldun bindin, olmadın indin yürüyeceksin kadar. Yürüyordum bel kemiğim arızalandı çukura düşünce kafatasım tasım çatladı. Ooo oy önüne baksana. Önüme de bakıyorum, sağıma soluma da bakıyorum. Arkama bile bakıyorum be. E o zaman düşersin tabi ya boyla boyla mi oraya? Abi mecbursun her tarafa bakacaksın her taraf çukur harita gibi ya. Su çukuru, hava gazı çukuru, elektrik çukuru, yol tamiri çukuru. Bu benim düştüğüm çukur, kanalizasyon çukuruydu. Senin adın Niyazi mi? Hayır, niye sordunuz? Haşa huzurdan bok yutuna gittin daha öyle. Allah'ın kalansı taksi araba yok. Hanımefendiciğim araba yok. Araba yok demak, araba yok demaktır. Okey? Okey demak peçey demaktır, öyle mi? Arabala gittiler donmadılar. Şöyle izah edeyim zatı alinize. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti donan yok seferinde. <gülüyor> Yahya Kemal Boya Batlı. <gülüyor> Emriniz olur hanımefendisi ol. Tren gönderisi ol. O rastbi. <gülüyor> Sen tanıyor musun kadını? Yok canım ne tanıyacağım onu. Niye öyle dedin? Kızdırdı beni de deli etti oraya ondan dedim öyle. Sen öyle eğer kızdığın öyle mi söylersin? Hepsine demem. Yüzde ellisine dersin, yüzde ellisine demezsin. Yarısına değilim öyle, yarısına demiyorum. Peki niye kızdırdı seni? Şöyle, araba yok diyorum araba yok, ne demek değil ya. Yok ne demek, ne demek, ne demek. Türkçe konuşurum buraya, lança mı konuşurum ben? Aaa... Orospuya bak. Aaa... Sen tanıyır mısın bunu? Hayır. Niye öyle diyorsun? Kızdırdı beni de onun için öyle söylüyorum. Sen her kızdığına öyle mi dersin? Yok bazısına derim bazısına demem. Yüzde elli elli öyle mi? Ya abi benim söylediklerimi niye tekrarlıyorsun Allah aşkına ya? Tek geldi öyle, tek geldi ha. <gülüyor> Sen nereye gidecektin? Bakırköy. Niye ki değilsin oraya? Orada doktorum var. Ne doktoru bu? Deli doktorum. Yapma bana böyle ben delide oynanırım da. Yok ya ben deli değilim. Niye ki değilsin be oraya? ya? Yanlış anlamayın yazık ki deli değilim. Hoppala. İnsanların saçmalıklarına tahammül etmek için delirmek istiyorum, deliremiyorum. Delirme kardeşim niyet delirilsin de altı buraya böyle. Çarşıya pazara çıkıyorum, fiyatlara bakıyorum her şey ateş pahası. Daha geleli bir vatandaş bu fiyatlarla nasıl başa çıksın be? Delirmek işten değil, Allah Allah, deliremiyorum. Bu da delirme arkadaşım da, buyur otur Televizyon seyrediyorum, radyo dinliyorum, gazete okuyorum, haberlere bakıyorum. Delirmek işten değil, yuh bana, deliremiyorum. sağ söz veriyorum, ilk araba senin. Dünyaya bakıyorum, terör, kıyım, savaş, insanlar her gün birbirlerini öldürüyorlar. Delirmek işten değil, Allah Allah, deliremiyorum. Burada delirmeden, nerede delirir sen de? Şimdi ben Bakırköy'e gidiyorum ya bu doktora. Bu doktor da beni delirtmezse çok kötü olacak ha. Anladın mı onu? Çok kötü olacak ha. Anladın mı onu? Fövkale de olacak. Onu anladın mı onu? Kötü olacak. Sen delirmek istiyorsun. Deliremiyorsun. Doktoraki değilsin ki seni delirsin. Doktorun işi pek zor olmayacak öyle. Sağ yukarı hazır. Çerek var. Bazen sorsan beş daha geçiyor ama ayyve <gülüyor> ooo! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doktorun da ayşine pek karışmayalım öyle hani. Siz sıkma kendin uzma tatlı canın oraya otur öyle rahat et. Bırak kendini kevşe böyle ooo! Senin kayıp pederin kim? Da olmuş alıyoruz bir yavemin. Bu tünbelek. Alo. Alo. Alo. Alo Tanju Tanju. <gülüyor> Tanju. Alo Tanju. Ben tanju, benim aradın çapkın. Sen aradan çık sapık! tabuk. Erkek tanju, erkek tanju. Ben Tanju tamam. Huy! neredesin ula? çabuk gel buraya çabuk gelmeni istiyorum buraya bir saatli bomba var patlamak üzere. Saatli bomba nerede? Nasıl saatli bomba? Bombanın şesliğinden sana ne? Bomba ayaklandı. Gel daha. Gelemem patron. Zincirleme kaza oldu. Araba vurdu aş. Sen nasılsın? Ben bomba gibiyim. Patla PZV. <gülüyor> Bana mı dediniz? Sen PZV't misiniz? Hayır ben orospuyum. Aman telefonun gibi karı Niye takıyorsun kafana? Otur da buraya böyle. Senin için uğraşıyoruz da buraya. Allah abidin, Allah abidin sesime ses ver ola abidin Ben abidin tamam Abidin buraya gel hassas bir müşterim için çabuk istiyorum seni, durdum kirittik Gelemem patron, trafik ışıkları bozuldu, trafik Arap saçına döndü, trafik polisi de kaçtı <Gülüyor> Allah! Ula ne oluyor ya oraya? Önüne baksana it, oğlu it! Sen önüne baksana it, oğlu it! Bana mı idiniz? Sen it oğlu it misin? Hayır ben pezeven gibi <Gülüyor> Allah, Allah. Allah. Sen de ne olacağına karar ver, daha bura yoktur Ola ne oldu? Herifin biri arkadan bindirdi patron. Bagaj yengen. Ben adamı dövmeye gidiyorum tamam. Levyeyi al daha git ola, levyeyi al daha git. Levyeyi ne yapacağım patron? Evyeyi yanına al bulaşık yukasın oraya herifler. Tuh be. Alo brek, alo brek yunus. Alo brek, brek yunus. Mayday, mayday, mayday. Hey gibi günler hey. Merda dinumo Akiliğin ner? Eee. Hey, hey, hey, eee. Hey. Avopu prekaloprek. Yunus nerede sun pezdevik amolle. Ben Yunus ben de Boğaz köprüsüne çitlendim kaldım tamam. Ola <gülüyor> Boğaz köprüsüne ne işin var idi? Taksim'e gitmeye miydin ola? Akıntıya kapıldım gidiyorum. Anadolu'ya geçiyorum. Nasıl döneceğim bilemiyorum. Çoluğu çocuğu sa emanet Tamam diyorum. Sağ hayırlı yolculuklar diliyorum. Dönüşte İzmit Bursa üzerinden arabalı ile Çanakkale ya Tekirdağ'dan gel daha çabuk gelirsiniz top. Ay heyecandan bayılacağım. Koçuk, gelin arabası hazır mı? Ben sözümü tutarım, ben arkamdan arabayı çiçekçiye gönderdim, ha. sus demişler. Sağ olasın, fakat... fakat ne pahalıya mal oldu değil Yok. mi? Olsun, hiç önemli değil, biricik evladım için helal olsun. Tamam. Allah bana bu güzel günleri göster diye başka hiçbir şey He ee, şükür. Değil Aynı zor şartlarda büyüttüm ben evladım, babası deli. <gülüyor> Niye susayım ayol, pek söylerim. Babası deliydi. <gülüyor> Yo, şöyle böyle deli değil, zır deliydi, zır zır. <gülüyor> Bakırköy <'ye> yaparsın. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <gülüyor> Ne yapıyorsun? Havzıge. Havzıge'ye geldi aklıma öyle. Bakırköy, bırak Bakırköy'ü. Başka bak. bakırköy, bak. bakırköy, evet. bak, bir köye git kurbalonunda bırak. Ay, Ayol Bakırköy adamı nereye yatırdığınızı bilmez miyim? Arabayı çiçekçiye dum sus demişler fakat. aa, gelin bebeğini unutmuşlar arabanın önüne koyacak. O da hiç önemli değil. Yok, Benim beyin kızım beyin bütün bebek. bebeklerden daha güzel ayol. Bir gelinliği var. Beni buradan sıktığımı böyle fışkırıyor Altınları buradan buradan. Şöyle dediniz uşağında sahip tutumda gelsin. Bir dakika ara vermiş <gülüyor> ki konuşayım da bana bir dakika. Buraya aşşallah. kadar gel geliyorum. Dur. Aman maşallah. Konuş bakalım hadi. Aman bana söz verdi şükür Dedik, ...sus demişler fakat diyorum... ...bu fakat başka fakat... ...araba trafik selini yarıp da buraya gele gele, gelemiyor... ...gele...gelemiyor ne de... ...gelemiyor Gelemi, da? <gülüyor> ne de... ...senin keyfini bekler mi hadi hemen... ...benimle alakası yok araba gelemiyor demek araba yok... ...şimdi şakadana düşer bayılırım... ...akşama düğün... Bak. ...adam sen delirtin mi... ...gelırmak üzereyim... Ha, ...bir de utanmadan benimle alay ediyorsun ha... Sor Soruya niye kılıyorsun? Hane bağırıyorsun ya bana danıştın da mı gün aldın sen bugüne? Daha neler sana danışacaktım. E tabi her şey trafiğe göre ayarlayacaksın da bugünkü nereden ne? Pazartesi. E, Pazartesi nikah alınır mı? Ne? Pazartesi haftanın başı trafik anacık babacık günü bugün daha. Bugün Semra Özal bile nikahlayamaz. Hadi yürü bizim nikah alıyor. hadi kalk. Olmaz ertele sen kalk. bu işi bu iş yatar. Hayır erteleyemem kalk. Ve ertele meşru mazeretin var da herkes ıslakoz bulamayacak düğün erteliyse. Araba bulamıyorsun araba işte. Sen görürsün. Niye görüyorsun abi? Sen görürsün. Düğünü ertele, düğünü ertele. Sakallı kerteltele. Bundan daha İstanbulluysa ben daha deniz kızı efteleyim ha. Bildiğim. Araba yok mu? Araba yok kızım. Ay mahvoldu. Niye ne oldu? E sınava yetişmem lazım mı? Son hakkım. Zaten kadar duraktan nereye gidiydim? Bir dakika. Al o kalan sedasiye şey araba yok. Aldım sesini araba bulamadın mı? Yenge daha doğurmadı mı? Vaa öyle senin uçak fırlama olacağa. Adam da olacak da araba bulamayın. Senin sınavına araba mı bulacaqasındı böyle madem sınavı var idi... ...geceden azuğunu alacaksın yanına. Yoriye yoriye yavaş yavaş imtihan mahallide gideceksin Allah Allah. Alo galaksi taksi galaksi taksi ben abidin tamam. Abidin geliy misin dört yende seni bekliyoruz ola. Gelemiyorum patron döveceğim adam boksör çıktı o beni dövdü. Ben ona sonra göstereceğim tamam. E senin de bagajın da olaydı, ben böyle taksiniyim, böyle taksitçiliyim, böyle tuhafim. Ay, şimdilik yok değil mi? Bunu nasıl anladın? Maşallah sen bu kafayla zaten bugün imtihana kimsen, netice 2,80 yenge. Aa, ağlama be kızım, ağlama bir şey demedim yavrum. Valla bir şey demedim yok, ağlamak. Buzdolabı. Araba yok, sana buzdolabı vereyim mi? Semez, bizim buzdolabımız var. O mi o zaman telsiz vereyim. Ne yapacağım telsizi? Bir buzdolabı bir telsiz vereyim. <gülüyor> ya araba istiyorum ben ya. Bir buzdolabı bir telsiz bir telefon vereyim. Sen manyak mısın hemşerim? Peki bir buzdolabı bir telsiz bir telefon bir telefon vereyim. Almıyorum ne yapacağım? O zaman kutuyu açacağım. <gülüyor> ya niye araba yok hemşerim? Bana bak açtırma kutuyu söyletme kötü. Araba yok. Niye yok? Aaa. Araba yok çünkü şeytan aldı, götürdü, sele verdi. Sen ne oldu? İnak işti. İnak ne oldu? Dağa kaçtı. O da daha ne oldu? Yanmıştır herhalde. Daha ne olsun? Sen dalga mı geçiyorsun benden? Yok dalga ben? geçiyorum. Tabii dalga geçirdim. Ağlama çocuklar, beni kızım, dakika dur be İşte şu şekilli hayvan. Onu demek istiyorsun. Allah Yeter Allah. Yeter Allah Allah. Allah Break Allah. Allah Allah Allah. Allah bakır bir köye gitmemenin uzun bir kalmadı bir oldu bir mu hiç? <gülüyor> de hayvanları sevin derler. Anlamışsınızdır. Ben deli, meli değilim. Öyleyse niye böyle giyiniyorsun diyeceksiniz. Açıklayayım. İçeride kalmak için. Dışarıda yaşamak çok zor. Allah yardımcınız olsun. Allah hepinize sabır versin. Yalnız şu üniformaya o kadar alıştım ki ara sıra kendimi Napolyon sandığımı da söylemeden edemeyeceğim. Ne yani sizin de aranızda üniforması veya ünvan yüzünden kendini doktor sanan Avukat sanan, iş adamı sanan, sporcu sanan, şarkıcı sanan, hatta politikacı sanan yok mu? Öyle tatlı tatlı gülüyorsunuz ama şimdi size bir şey göstereceğim. Hemen çığlığı basacaksınız. Evet, açıyorum. <gülüyor> açıyorum. Bırakın, bırakın, ekmek parama mani olmayı. Bu kadar müşteri ben nerede bulurum? Satışıma mani oluyorsunuz. <gülüyor> Ne oldu Taş kesirsen ki benim söylenecek söyleyecek pek laf kalır diyen Sensin bir sen Bilmez ki sen kendi Hanımlık ağ gibi özel de tek denk kalır geniye Sen seni bil sen seni geçmez ki sen kendini hiç de asla tek Seni, sen seni bilmez mi sen, patlatırlar enseni Sen seni bil, sen seni, sen seni bilmez mi sen, patlatırlar enseni Doktor bey! Ayy, doktor bey! Allah ne oldu? Turizm mi patladı yoksa? Hayır efendim. Ne patladı kızım öyleyse? Hasta geldi. Evladım burası doktor muayenehanesi tabii ki hasta gelecek. Toros stresi gelecek değil ya ya. Allah Allah! Allah Allah! Dünya acayip, memleket tuhaf. Hayat çetin, geçim zor. İnsanın kafası karışıyor tabi. Kafanın karışmasını istemiyorsan ne yapacaksın evladım? Hiçbir şeye kızmayacaksın, sinirlenmeyeceksin. Olayları olağan karşılayacaksın, sakin olacaksın. Anladın mı yavrucuğum? Anladım efendim. İyi. Hadi bakayım şimdi sakin sakin çık, hastamızı içeri getir. Hop evet. hop hop hop hop hop hop hop hop Yavaş yavaş evladım. ha. <gülüyor> <gülüyor> Sizin hemşire şey ee? Buraya normal girdi Anormal çıktı Demek ki doktor sensin <gülüyor> Merhaba doktor Merhaba efendim hoş geldiniz Hoş bulduk ben Atila Atila. Nasılsınız Sağ olun siz nasılsınız doktor İyiydim Buyurun şöyle oturun Nazile Hatun Bey. Teşekkür ederim ama yanlış anlaşılmasın. Benim hiçbir şeyim yok. Ben demir gibiyim. Bravo. Aklım tıkır tıkır. Ruhum pır pır. Sinir sistemim saat gibi. Trik track, trik track, trik track. Ta ta. Goku, var. Hiçbir şey yok vallahi. Ben Yok maşallah ya. Hasta olan karım. Öyle mi? Vah vah vah. Vah vah doktor. Yani bir kadın ne bileyim doktor. Verem olabilir. Değil mi? İnce hastalıktır. Manalı hastalıktır. Bir kadına yakışır. Ne bileyim suç çiçeği olabilir. Çiçek zarif hastalıktır. Ne bileyim şeker olabilir. Tatlıdır. Benim karım Allah kahretsin bir acayip oldu doktor. Tamam da Atilla matila. Bir dakika ama sözümü kesme daha bitmedi ki. Sana kendim hakkında bilgi vereyim ki hastanın yaşadığı ortamı anla. Ben bir iş adamıyım doktor. Nesiniz efendim? İş adamı. Evet. iş bitiririm. Evet. Businessman. Evet. Yani serbest ekonomi. Evet. Liberal evet. ekonomi. Le sefer le sefase. O nasıl oluyor? Şimdiye kadar yapmadılarsa bu sefer yaparlar. Nasıl? Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Evet. Eski bir şey daha var mıydı? Onu hatırlayamadım şimdi. Evet. Neyse yani bir iş adamısınız ve serbest piyasada çalışıyorsunuz. Serbest. Eskiden de serbest stilde görüşürdüm. Tamam da ne ilgisi var bununla? Çok yakın doktor. İkisi birbirine çok yakın. Adeta aynı doktor. Rakibini kontrol edeceksin. Tek dalacaksın. El, enseye, kafa, kol. Bastırdım bu çırpma, kazıklama, günde, kilit. Bir uyandım şey, bir çift aldım serbest piyasaya. Bir arkasına dolandım, bir kurt kapanı bir şark gündesi. İki puanımı kaptım. Bir köprü vaziyeti, bastırıyorsun, çarık geliyor. Bastırıyorsun, para geliyor. Bir köşeyi döndüm, bir sınıf atladım. Artık beni tutabilene aşk olsun. Tuttuğumu koparmaktayım ki doktor... <gülüyor> İşte karın bu hızlı başarıma, bu hızlı gelişmeme dayanamadı... ...ruhu karıştı, fikri alt üst oldu, biraz düşüktü doktor. Evet. Ne yapıyor? Bir şey yapmıyor, şu anda dışarıda bekliyor. Ha, özür dilerim, <gülüyor> yanlış anlatmaya çalıştım. Şey diyecektim yani, Karınızdan şikayetiniz ne? Ben elalimin herifine karısını şikayet edecek adam mıyım ulan? Ben müseffir miyim, ben gammaz mıyım, ben muhbir vatandaş mıyım ulan? Bir yanlışı varsa cezasını veririm ama asla şikayet etmem! Çok özür dileyicim. Sağ olun. Gene yanlış sordum. İfade edemedim tam. Şey diyecektim yani. Karınızın şikayetine. ben Ben benden şikayet edecek karının alnını karışlarım be. Hay boynum altında kalsın. Adam haklı ya. Doğru dürüst soramıyorum ki bir türlü. Kim şöyle değiştirip baştan bir daha sormayı deneyeyim bakayım. Efendim karınızda ne gibi emareler arazlar oldu da bunca işinizin arasında işinizi gücünüzü bırakıp bana gelmek lütfunda bulundunuz Atila Matila Bey. Lafı bu kadar dolaştıracağına karınızın nesi var desene doktor bey. Aklınızda binyesi. Aklıma gelmedi o laf. <gülüyor> Birden aklınıza gelmedi. Sizde aklı bir zafiyet hissediliyor. Bir doktora görünseniz. Evet karınızın nesi var? Gülüyor doktorcuğum. Anlamadım sen. Evet. Gülüyor gülüyor. E, tamam da yani her kadın. Ne daha... demek her kadın? Benim karım her kadına benzeyemez. Ben her erkeğe benziyor muyum? Otsuki! Bir doktor olarak söylüyorum, ya maşallah hiçbir erkeğe benzemiyorsunuz. O zaman beni bırakalım, gelelim karıma. Karınıza gelelim. Bu kadın her şeye gülmüyor doktor. Bu kadın yalnız bana gülüyor. Ah. Benden bozdu karı! Allah Allah! Sanki ben anormalmişim gibi, ben ne yapsam ben ne söylesem. <gülüyor> Katılıyor, kalıyor doktor! Kadın normal. E, kadına normal, kadına normal kadın e, normal Peki fena mı Atilla Matilla Bey? E, fena tabii şimdi insankini çıkaramaz oldum yani Ne bileyim ticari itibarımız yetiliyor zevzek kadın e, Bir örnek lütfen misiniz lütfen? Hangi birini anlatayım doktor? Hangi birini anlatayım? Yalnızca bir tanesini Kuş Örnek çok kısa bir örnek oldu biraz genişletelim Kuş Ay şimdi yanlış anladınız örneği kendi içinde genişletmeyelim de Yan ögelerle besleyelim isterseniz. Sakak kuşu. Güzel. Ne olmuş sakak kuşuna? Eskiden ben beslerdim. Eskiden siz sakak kuşu beslerdiniz. Bu eskiden sakak kuşu beslerdim. Güzel. E şimdi sınıf atladık. Çarık diz boyun. Sakak kuşu beslediler mi? Sen ne yapacağız? Ne yapalım? Bir şeylerimiz. Şimdi böyle bir şeylerimiz. Günlerce şeyimiz vardı gitti. Doktor Allah celi olasın siz de biraz var <gülüyor> Neyse eskiden kuşu beslerdiniz. E şimdi olur mu yani bu durumda kuşu besleyemem. Benim kuşum en büyük kuş olmalı. Benim kuşum en baba kuş olmalı. Her kuşumu gören aman Allah'ım ben böyle kuş görmedim demeliyim. Karım bile kuşumu gördüğünde ay kocacığım ben şimdiye kadar böyle kuş görmedim. Nerede oldum bu kuşu demeli. Böyle bir kuş aldım eve getirdim. Karım görür görmez. <gülüyor> Katıldı kaldı. Anladım herhalde papağan aldınız. Çok haklısınız Atilla ve gerçekten de bazı papağanlar çok komik olurlar, insanı katıltırlar. Tık tık kim o? Kapıcı kapıcı. Olur mu doktor? Öyle. Olur mu doktor? Ben papağan besler miyim doktor? Ben her işte en önde en ileride olmalıyım doktor. Herkesin papağanı var. Benimki başka kuş. Çok merak ettim. Nedir sizinki? Akbaba. <gülüyor> babaya gülünür mü? <gülüyor> Akbabaya gülür <gülüyor> mü? İlahisi kuşu bu bu, kukuk kuşu bu bu. Akbabaya gülüyor. <gülüyor> Yaşadıklar uyansın sanışı ya. Benim sana babaya gülüyor. E, Akbabaya gülünmez tabii. Akbaba garip bir kuştur. Garip kuşu yuvasına Allah yapar. E, Akbaba bir de acayip bir kuştur. Kuş yemeyemez. Yemez. Evet. Akbaba kuşbaşı kuşbaşı doğran insan yer. Yok benimki insan yemiyor. Ne yiyor? Benimki birinci gün köpeği yedi. Yok ya. Bir kaniş vardı hemen götürdü. <gülüyor> Aaa! Sizin akbaba acayip bir cins. Sizinki köpeğe meraklı. Peki, köpeğinizi yiyince akbabanız, karınız ne yaptı? Ağlıyor. Bir ağlıyor, bir gülüyor. Ha karı deli mi ne? Allah Allah! Bir hanımı alalım içeri. Yok, artık. şimdi hemen almayalım. Niye? Biraz soylandı. Buraya silah zoruyla getirdim zaten. Şimdi ben onu biraz sonra içeri alırım. Heh. Ama sen onu bir de muayene etme. Heh. Alınabilir. Sanki ben deliymişim gibi, önce çaktırmadan beni muayene edersin, o arada da onu götürürsün, tamam mı? Tamam, yalnız bir şartım var, muayene sırasında içime karışmak yok. Yok. Ben uzmanlığa saygısı olan bir iş adamıyım, doktor. Teşekkür ederim. Sağolun. <gülüyor> Hanımefendiye içeri. Alalım içeri, bak şimdi neler yapacak. <gülüyor> bir insanı delirtebilir. Evet. Bir insanı delirtebilir. Anlıyorum. Şimdi. Aa, gel canım. Gel güzel. Doktorcum, işte karım Meloş. Karıcığım, işte sana sözünü ettiğim doktor. Nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim. Doktor! Doktor! Doktor! Hayır. Evet. Doktor. doktor! İlk başlarda böyle normal olmasını aldanma sakın. Anlamadım. İlk başlarda böyle normal olmasını aldanma sakın. <gülüyor> Daha sonra mı <baba> normalleşiyor. <gülüyor> <gülüyor> doktor seninkine arazılara geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. <gülüyor> Hanımefendi, sizi şöyle rica edelim lütfen. Atila Matilla Bey, siz de şöyle oturun. Teşekkür ederim Doktor. Ya! Ya! Ba, ba, ba, ba, ba. Sinirlenmek yok. Her şey gayet normal. Herhangi bir terslik yok. Bakın buyurun, her şey eskisi gibi. Niye bana öyle yapıyor? Üstünde durmayın, üstünde durmayın. Duramıyorum zaten, atıyor beni. Kocacığım, istersen sen burada otur, ben divana geçeyim. Olur mu öyle şey? Biri gelse ne der? Ne der? Doktor kadını divana atmış, kocası da angut gibi bakıyor der. Kültürsüz! Bunun kültürlüğün ne alakası var? Acaba her sabah kültür fizik yapıyor muyum? Şunlar mı? Şunlar ne? ne? Oh. Oh. Atilla'm Atilla Bey! Canım! Atila Bey! Doktorcuğum niye öyle evet. garip duruyorsunuz? Ayakta korusak olmaz mı? Atila Beyciğim, şuraya oturur musunuz lütfen? Doktor, doktor başlıyor. Tamam, her şeyi değerlendiriyoruz. Merak etmeyin Atilla Bey. Tamam. <gülüyor> acayip hareketler yapmaya başladınız yine böyle. <gülüyor> evet, şimdi klasik bir test yapacağım. Klasik anladım da test ne demek oluyor? Gayet basit, bununla böyle dizinizin altına tık tık tık tık. Niye? Sinirsel tepkinizi ölçmek için. Ayak ayak zeyne lütfen. Teşekkür ederim. <gülüyor> Niye ne oluyor doktor? Orijinal bir tepki! Benim her şeyim orijinaldir! Fabrika çıkışlı sağlam! Eeeh! Hey! Böyle kalan çırpıyorum! Akbaba gibi! <gülüyor> <gülüyor> Sinirlerde aşırı hassasiyet! Ee? Bak duydun mu? Ben sana her zaman hassas bir adamındır derim de inanmazdım! Doktor bile artık hassasiyet müdür raporla tasdik etti! ...hassas bir kocam var. <gülüyor> Ayak değiştirelim lütfen. Şu iyi mi? Güzel. <gülüyor> gülme, gülme. bak doktor aşırı hassasiyetin karşısında... ...hürmetle eğiliyor. Şöyle yapıyorum, ah diyor. Böyle hassasiyet görmedim. Diyor. Doktor sen de uzattığına bak, öyle deliriyor. Haklısınız. Sinirlenmemem lazım. <gülüyor> ...gayet sakin olmalıyım. Senin biraz evet. sakınmam lazım da çünkü sana ağzı sırada geliyorlar. Evet. Hanımefendi şimdi sıra sizde. Anladım efendim. Güzel. Hop hop hop ne demek güzel. Hoppala. Ne demek hoppala? Sen karımın bacaklarına bakacaksın güzel Diyeceğim biz burada böyle duracağız mı? Atilla Matilla Bey ben karınızın leb demeden leblebi anlamasına güzel dedim. Çünkü bana kalırsa karınızın bacakları hiç de öyle fazla güzel değil. Ne demek hiç de işte fazla güzel değil ya? Allah Allah! Ne demek Allah Allah ya sen karımın bacaklarına çirkin diyeceğim ben böyle duracağım mı burada? Kesif ederim. Hanım kızım, hanım kızım lütfen bir de sen başlama Allah aşkına. Aa! Ne oluyor doktor? Vallahi. De... Lenin <gülüyor> o çıktınız. Kuş bakışı bakıyorum. Öyle mi? Zorzdı. Doktor bunu bana izah edebilir misin? Edemeyeceğim, özür dilerim Terbiye müsait değil. Hı -hı. Neyse şimdi bu bitti, Psikalize başlayabiliriz, uzanın. Niye? Konuşacağız canım. Ama niçin? Gelmişinizi, geçmişinizi öğrenip ona göre tedbirler alacağız, uzanın lütfen. He tamam, anladım doktor. Bravo. Ben şöyle uzanayım, doktor. Lütfen. Şöyle Atila <gülüyor> oh. Atilla Matilla bey. Eğer lütfederseniz, mümkünse eğer, öbür tarafa döner misiniz canım? Ya doktor bir dakika biraz kestireceğim, iyiyim ben böyle bir neyle ya? Tamam da kardeşim yüzünüzü görmem lazım sizi yakından tanıyabilmek için. Tanıştık ya canım demin ben Atilla Matilla serbest. Gülmeyin lütfen! Bravo doktor, bastır! Lütfen döner misiniz Atilla Matilla Bey? senin güzel adın için dönerim doktor. Güzel. Şimdi farz edelim ki... Farz etmedim doktor, ben farziyelerle falan uğraşamam, ben gerçekçi bir adamım. Uzanalım. Hayal edebilir misiniz? Ya aman hayalim çok kuvvetlidir doktor! İhracatçıyım. <gülüyor> Tatilde olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Anasını bile satarım doktor! Nereye gidiyoruz? Yunan adalarına gidelim mi? Türk'ün gücünü ispatlayalım. Tamam Atilla, Atilla Bey tamam kardeşimle lütfen yatarak konuşun. Ah işte onu yapamıyorum. Niye? Ben dolaşarak konuşurum da yatınca uyuyorum. Yapma ya! ya bazen uyanıyorum. Bakıyorum karı böyle oturmuş yatağın içinde gülüyor. Aa niye? <gülüyor> Buna gülüyormuşum. Niye? Horluyormuşum. Horluyormuşum. Gülmeyin lütfen. Bravo doktor. <gülüyor> doktor. Neyse nerede kalmıştık? Horlamada. Evet. Ben horluyorum karı gülüyor. Niye? Hiç horluyan adama gülünür mü doktor? Hiç gülünür mü? Horultu nedir? Nedir? Aa, doktorlar bilmez horultu bir erkeğin erkekliğinin gücünün sesli ifadesi. Bravo. Buna gülünür mü? Buna gülünmez. Ve bu karı gülüyor. ...bir daha kocanız horladığı zaman güldüğünüzü duymayayım hanımefendi. Doktor! Atilla Matilla Bey şimdi diyelim ki... Aman şimdi bir şey demeyelim doktor. Niye? Şimdi yatarken bir şey deriz güldüğüm kulağına gider vallahi dedik falan olur ha. <gülüyor> Gülmeyin lan! Gülmeyin dedik be! Bravo doktor! Yeminik! Doktor! Doktor! Federasyon başkanı olacak adam sana Allah'tan! Şimdi madem ki istemiyorsunuz bir şey demeyelim ama, gelin şöyle bir düşünelim. Aman doktor düşünmeyelim ben. Neyce? Vallahi şimdi düşünmeyelim. Düşünen kafalara zararlı fikirleri süsün düşünme, doktor. düşünmekle sanıldığı kadar iyi bir şey değildir. Düşünmek çok kötü bir şeydir. Çok düşünen insanın saçı döküldür, beli bir küldür. Bak benim saçım dökülmedi. Benim dökülmedi niye? Ben hiç düşünmem. Ben hemen harekete geçerim doktor. Biz sülaleden böyleyiz. Benim dedem hareket olmasına karşı savaşmış. Benim babam hareket memuruydu. Ben hareketliyi sanıldım. <gülüyor> Kadın hareketlerine dikkat et seni fena yaptım o bak ha! Şurada bisikletin hiç yapıyoruz lan! Matila Matila! Matila! Matila! Matila! Matila! Matila! Ne konuşuyorsun Ben sende de harekete geçeceksen geç artık ha! Doktorsun diye geldi gelin duruyorsun be ne var? Harekete geçme zamanı geldi harekete geçmekte geç musun? doktor! Aman! Ben geç kalmaktan çok korkarım ha! Valla ben onun için saatimi hep bir saat geri alırım. Herkesin saati üçse benimki ikidir. Herkesin saati dörtse benim üçtür. Esasında benim altı tane saatim var doktor. Ben her gün başka saat takarım. Pazar günleri saat takmam. Pazar günleri saat taklarından nefret ederim doktor. Pazar günleri ben ne yaparım? Ben pazar günü pazar açıkarım Ben pazar açıkarım saat alırım. Nasıl saat? Google, Google saat. Google saat ne der? Google, Google der. Daha neyse ben böyle saatim. Bana değil diyorlar. Tamam kabul ediyorum diyor Ama değilim. Birileri de bu kadar seri, bu kadar mantıklı konuşabilirim doktor. Kırk külp, kırk külp, kırk külp. Lep lep lep lep lep lep lep lep lep lep lep benim Dedem o zaman sağdı. Benim dedem deliydi, Do doktor dedem <gülüyor> Gülme be kadın! Gülme be kadın! Bugün hiç işte seni tedavi ettiremeyeceğim! Bugün bu üçüncü doktor! <Gülüyor> Yürü! Yavaş işte gözüm takılıyor başım dönüyor Peki kocacığım Bağırma tansiyonumu çıkaracaksın Baba Ne bağırıyorsun kızım ne var Kiracılar geldi Ah anneciğim Aynur koş pembe hapımı getir <gülüyor> Gene kiraya zam yüzünden Kavga etmeye gelmiştir bu adam <gülüyor> Karısıyla oğlu da beraber Ne bunlar muhakkak beni öldürürler bugün Aynur pembe hapım kalsın Kırmızı hapımı getir hiç böyle kiracı görmedim. Al içeri haydutları. Tamam. Şimdi gelecek 2 saat konuşur. Bır, bır, bır, bır, bır. bır, bır. şenesi durmaz adamı. Yavaş yürü. Yavaş yürü. Rüzgar yapıyorsun nezle olacağım. <gülüyor> Aynur hap uyuttum. Çeker şeker olsun kocacığım. Ah senin şu yağlı sesin yok mu? Hayatıma mal olacak. Lipitimi kolostrolumu yükseltiyor. Eee niye gelmediler bunlar hala? Bak heyecandan nabzım yükseldi. Gelseler de ne olacaksa olsa. Aynur ellerim soğumaya başladı. Ben galiba yavaş yavaş ölüyorum. Baba! <gülüyor> ne bağırıyorsun pis kurusu ne var? Kiracılar geliyor. Ah anneciğim ah. Aa. Şey kocamın bugün biraz sinirleri bozuk Tansiyonu da düşük başka bir gün gelseniz Ne yapalım Çok güzel söyledin kocacım Bizim de izletin hepsimiz kırık Vicdanımız sızlıyor gururumuz yaralı Ay çok güzel söyledin kocacım ağzına sağlık Ne var gene ne istiyorsunuz efendim, efendim Bundan 8 yıl önce bir bahar akşamı Biz senin evini 10 bin liraya kiralamıştık Evet Sevinçli bir telaş için içindeydiniz kiraladık Tamam ne olmuş efendim? E daha ne olsun efendim? Daha ne evet. olsun yani? Aradan 8 yıl geçti. Sen benden hala 10 bin lira kira alıyorsun. Hı. E millet evini altınla kira alıyor. Evet. Depozito kira alıyor. 3-5 yıl peşinle kira alıyor. Evet. Sen buna mukabil benim kirana daha 1 liracık bile zam yapmadın yahu. Yapmadım. E yani. sana yazık bana ayıp kardeşim. Benim de bir izzetim, bir gururum var yani, değil mi ya? Ben bu ay sana bütün iyi niyetinde tuttum, 50 bin lira gönderdim. Ve evet. e sen hiç utanmadan, sıkılmadan 40 bin lirasını bana iade ettin. Evet. E benim şimdi her tarafım sinirden zangır zangır titriyor. Ne demek oluyor bu efendim? Benim de her tarafım seyiriyor. Asıl sen bana şöyle bakayım. Sen ne cesaretle, ne cüretle bana sormadan ev kirasına zam yaparsın efendim. Onu söyle bakayım. Asıl bu ne demek? E gayet tabii yaparım efendim. Heh. Çünkü evin güzel, kullanışlı, tam bana göre demek. Su tesiri eskidir. Olsun. Zaten sular akmıyor. Hı? Ev şehrin tam göbeğinde. Bakkala çakkala yakın. Daha ne olsun ya? İşte yani? bu laflar beni sileden çıkarıyor. Nerede? Taksimde. E ne olacak? Canın boğaza karşı bir çay içmek istedi. Can bu ister ister. Emirgümü yakın mı? Hopala. İçin paşa çekti. İç bu, çeker çeker. Ev nerede? Beykorzerde. Ne be la kumbet hanım. Hanım sen bana bu kaynat on. Ben hanım. birazdan intikamımı kaybedeceğim çünkü. Bırak benin lafımı bitireyim. Mesela içinden bir ses. Türk Çamlıca'ya Python'a bin dedi. Ses bu der der. Taksim'den Çamlıca'ya gitmek kolay mı efendi? Kızma hayatım. <gülüyor> be, sen de pek de haksız değil aslında bakıza <gülüyor> <gülüyor> Tabii bizim ev görümgenlere sahiden uzaktı. Ah çok teşekkür ederim. Nerede oturuyorlar? Ada Pazarında. Aynur. Yani, <gülüyor> Koş koyu kırmızı hapımı <gülüyor> getir Aynur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam efendi kabul. Evet. Bizim ev çaya paçaya çamlıncaya uzaktır aminna ama ben gene de kirama zam yapmak istiyorum Bayılacağım yahu sana ne ne demek sana ne kardeşim ne demek sana ne yahu enflasyon denilen bir şey var para dediğin pul oldu pul pul pul Bana ne birader o hükümetlerin ayıbı Allah Allah gel çıldırma yahu gel çıldırma haksız mıyım karıcığım böyle değil mi ama ben bana be? bak bana bak ne? ben bu taraftaki mi burkini bakarsan onu alırım senin evde baba baba annem bu hmm. oğlan bile tanıdı <gülüyor> rüzgar yapmadan getirdim hmm. Hmm. Hmm. Aynur ben gene hapı yuttum Heh. Sen daha çok haplar yutacaksın bakalım bu gidişle. Ya yep. bu sen ne biçim ev sahibisin be? Yep. Yani düşman başına bir ev sahibisi. Evet. Şu 8 yıl içinde bana ne kirayı arttır diye taktırdın. Evet. Ne evi tahliye et diye Ne hakkında dedikodu yaptın. Ne hala bere çevirdin. Yani yani bana kiracı olmak sevgisini tattırmadın be. Evet. Hay senin gibi ev sahibine ne diyeyim? İçine edeyim. Babam babam terbihsiz şey. azama bak e neler söylüyor bana. Bak sinirlendim yine bacak. O oh olsun. Zam zam zam. Başka bir hat vermez ş bu adam. Senin zamdan başka bir besten güften terbihli teklifin yok. Yapmıyorum ulan zam işte. Ay kalbim bir şey oldum lan. Sen kiraya zam yapıyorsan ben de evden çıkmıyorum işte. Nasıl çıkarsın ulan? Ben de bu evi senin üzerine yapayım da gör. Sen manyak mısın bu saatten sonra acil sen bize gelinir mi ya? Niye? Ya vakit gece arasını geçti şimdi ha. nöbetçi doktor uyumuştur. Nöbetçi hemşire uykudadır. Nöbetçi hasta bakıcı uyku sersebidir. İçeri gireceğiz. Neyiniz var? Karnımız ağrıyor. Sıra diye kovarlar oğlum bizi ya. Gündüz gelince sanki kovmuyorlar. Hadi Evladım bir dakika kızarlarda misilleme ha. olarak ağzımdan hortum sokup midemi yıkamaya kalkarlarsa ne olacak? O kadarına katlanacağız artık. Peki daha fazla kızarlarda hakaret olsun diye laman yaparlarsa? Dayanırız, dayanırız. Nasıl hadi. dayanırız, dayanırız? Bana yapacaklar oğlum la Lağman nedir? Sen biliyor musun? Nedir? Ulan yapıyorlar la Ne olacak ya? Doğduğumuzdan beri kazık yiyip duruyoruz. Şu kadar haletten mi korkacağız? Alışırsın <gülüyor> hadi. Allah. Evet. İyi geceler. İyi geceler. Özür dilerim. Bir sorununuz mu var? Karnı da biraz. Bak bu beni zorla getirdi. Sürükleyerek getirdi kolumdan. Ben enayi miyim? Bu saatten sonra acil servise gelinmeyeceğini bilmez miyim Ben. Çok özür dilerim. Rahatsız ettik. Allah'a ısmarladık efendim. Göre. Hayır gitmeyin lütfen. Doktor bir görsün onu. Sakın ha! Sakın ha! Doktoru falan uyandırmayın. Bu saatten sonra doktoru uyandırmak çok tehlikelidir. Siz bakın yeter. Hatta siz de zahmet etmeyin. Uzun süredir hastanede kalan tecrübeli uykusu kaçmış bir hasta varsa uzaktan baksın bitti. Hadi Allah'a ısmarladık. Siz buyurun istirahat edin. Ben görevli doktoru çağırayım. Allah! Aaa! İyi misin? Aa! Çok mu sancınız var? Sancıdan değil. Doktoru uyandırma diye bağırıyorum ben sana. Siz kardeşim biraz galiba. Aa, evet efendim. Bak bir şey söyleyeceğim kulağına küpe olsun sakın unutma. Doktor hasta için değildir. Hasta doktor içindir. Siz bekleyin ben doktor hanımı çağırayım. Taktı illa çağıracak doktoru ya çağıracak Allah Allah. Doktor hanım bir hastamız var. Acil. Teşekkür ederim. İşte uzattı lafı beni şikayet ediyor galiba. Girişe mı? yollar mısınız lütfen? Teşekkür ederim. Ayvayı yedik. Oğlum niye getiriyorsun beni bu saatten sonra acil servis et. İyi Her akşamlar. Var. Ben nöbetçi doktor. Geçmiş olsun. Sağ ol. Doktor hanım ayağınızın turabı olayım. Çok özür dilerim kabahat ben de değil. Bu beni zorla sürükleyerek getirdi. Hemşire hanım da acemi galiba biraz. Sizi uyandırmak kafiyetinde bulundu. Yoksa biz yani bu kadar kaba değiliz tabii. Siz uykunuza devam edin. İyi uykular, iyi rüyalar. Hadi yürü. Lütfen rahatsız olmayın beyefendi. Neyiniz var? Basit bir karın ağrısı. Hastanenin gece bekçisi bile baksa olur. Olur mu hiç? Hiçbir e peki o zaman kayıt için yani makbuz falan para filan lazımsa arkadaş şey evet, Hayır zahmet etmeyin bütün formaliteleri kaldırdık. Ha. Önemli olan sizin sağlığınız. Ayda <gülüyor> Bayram lan. Yoksa biz öldük de cennette miyiz oğlum? <gülüyor> i̇yi geceler geçmiş olsun. Buyurun senin çocuk iyi geceler geçmiş olsun diyor. <gülüyor> Bana bak burası garanti cennetin beş yıldızlı kısmı ha. <gülüyor> uzanın şöyle. Hadi bakalım. Yemin et. Evet. Allah Allah. Uzanalım bakalım. Uza, uzanın diyor ya. Sediyeyi benim için getirmişler. <gülüyor> Doktor hanım biz alışıktık. Beş kat çıkardık yürüye yürüye mertemden. Yani çıkarken bir şey olsa bile ölür ölür. Kavansa Allah'ın bizimdir. Ne fark eder, değil mi? <gülüyor> Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ya hayatımda ben bu kadar iyi hissediyorsunuz. <gülüyor> Çok mutluyum. Ramazan. <gülüyor> Ramazan lan. Olamaz ölmüş. Ah yavrum. Ama neden? Elinizin köründen! Adam burada bakımsızlıktan öleceğini sanıyordu... ...öyle bir bakım gördü ki... ...zevkten öldü zavallı! <gülüyor> <gülüyor> Doktor bey! Yeah geldi sizinle görüşmek istiyor. Çok önemliymiş. Şu Fahri Nisa. Evet o Fahri Nisa. Aman bu manyakları da hep en meşgul olduğum zamanı seçer gelir. Tam gol atıyorduk burada değil mi? Çağır gelsin. Merhaba Doktorcuğum nasılsın? <gülüyor> Beni sorma canım harikayım. Ay elini sıkmayacağım mutlaka mikropludur. Ay o pis sandal ledi, Oturmazdım ama heyecandan. Şekerim, müthiş bir karar aldım. Duyunca bayılacaksın. Alıştıra alıştıra söyle. Bana evlenme mi teklif edeceksin? <gülüyor> yazar olmaya karar verdim. Aa, sen okur yazar değil miydin? Bilirsin benim hayatım roman. Ama yazamam şekerim. Yazsan bütün Türkiye sarsılacak. <gülüyor> Hem de dokuz rektör şiddetinde. Ayol canım. Ben deliler üzerine bir roman yazmaya karar verdim. Allah aşkına. Ya, ama gözlemim eksik. Aa, ne demek gözlemim eksik? Esas deliler dışarıda. Seyrettiğinden yaz. Buradakiler eşantiyon. Aman sen onları boş ver. Sen şöyle bana birkaç tane renkli deli bul. Havamı bulayım. Ama bilirsin deliden de çok korkarım. Öyle gözü dönmüş azgın zincirlik deli istemem ona göre. <gülüyor> tamam tamam. Harikasın canım. Çağdaş sanata büyük bir katkıda bulunuyorsun. Aferin Zaten bana. Zaten her zaman söylemişimdir. Altın gibi kalbi vardır. Hayvan gibi durduğuna bakmayın. <gülüyor> Alo ıspanak. Hı? Ha başı kendini yoğurtlu ıspanak sanıyor. Ah. Ha yavrum bak bir arkadaşıma şov yapacağız. Nerede millet? Tamam toparla hepsini, koğuştakileri de çağır. Hadi yavrum benim. Mömm, mömm, mömm. Yoğurtlarını yiyeyim senin. <gülüyor> Gel bakalım benimle. Bugün müthiş şanslı bir günündesin. Çünkü delilerimin teneffüs zamanına rastladın. Hepsi avludadırlar şimdi. Ne yapayım? Herkes bir şeylere deli olur. Ben de deli delisiyim işte. Bayılıyorum onlara. Hele işlerinde bir tane var. Harika bir tip. Enfes. Yeni geldi. Özellikle ne o Hiçbiri kabul etmez. Bu deli olduğunu kabul ediyor. <gülüyor> Gel. Muhteşem gösteri başlıyor. <gülüyor> Örselenmiş ruhlar resmi geçidi. Acı şölen. Üstelik de renkli ve üç buğutlu. Aman bana saldırmazlar değil mi? Sen kendini İstiklal Caddesi'nde mi sandın? <gülüyor> Burası akıl hastanesi. Kimseye <gülüyor> bir şey yapmazlar. İşte sevgili delilerim... ...in çocuğumattan, inattan misafirimiz var. <gülüyor> Abla, <elgilerleri> var. <gülüyor> sevgili yavrularım... ...sizleri yazar arkadaşım... ...Bayan Fahri Nisa ile tanıştırayım. Sayın doktor... ...ve kıymetli arkadaşı. Bu şimdi prelüt olarak bir açıklama yapar. Ben şimdi prelüt olarak bir açıklama yapmak istiyorum. Buyurun kardeşim. Biz... Aptal, gerzek, budala değiliz. Yalancı, şarlatan, palavracı değiliz. Arsız, yüzsüz, yılışık, riyakar da değiliz. Bencil, sahtekar, zorba hiç değiliz. Biz sadece değiliz. <gülüyor> Bu zorunlu açıklamadan sonra şimdi sizlere çok çağdaş, çok güncel, çok siyasi, çok milli bir şarkı söyleyeceğiz. Safiye sen buraya gel. One, two, three, four. Tam üstünde saklan, kul Gel dans et de bunlar deli mi ne? Bravo yani. <gülüyor> Bir bakışta anladın. Tebrik ederim. Ah işte Faik Bey de geldi. Kendisi en nefis parçalarımızdan biridir. Hoş geldiniz Faik Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz manyak mısınız? Buradayken niye sormuyorsunuz? Teşekkür ederim. İyiyim. Duacınız mı doktor bey? Faik beyin aramızdaki adı elektronik Faik'tir. Zihin hesabında üstüne yoktur. İnanmazsan bir soru sor Anla. Ee, 11 kere 11 kaç eder Faik Bey? <gülüyor> Çığ! Çığ! Sordum. Tam aksine adamın gururuyla oynadın Ne demek on bir kere on bir kaç eder ne? Bunu ben bilebilirim Bin yüz on bir Tamam Faik bey ben soruyorum Yüz yirmi beş bin iki yüz kırk yedi dokuz bin altı yüz otuz dört ile çarpın Çarptım efendim Sonucu bin iki yüz yirmi yediye bölün Böldüm efendim Netice Dokuz yüz yirmi dokuz nokta dokuz yüz yirmi yedi nokta yedi yedi yedi Mutlaka doğrudur Sağlamasını yaptım da öyle söyledim doktor bey Evet ee, Faik Bey bu yeteneği nasıl kazandınız? Zamanla hesap yapa yapa bir orta direk olarak mecburen böl topla çarp çıkar böl topla çarp çıkar bir memur günde beş vakit hesap yapmazsa ay sonuna nasıl çıkar? Böl topla çarp çıkar, müteba diyen, böl topla çarp çıkar, hiç durmadan böl topla çarp çıkar. Hep beraber arkadaşlar, böl topla çarp çıkar, böl topla çarp çıkar, böl topla çarp çıkar, böl topla çarp çıkar, böl topla çap çıkar, böl topla çap çıkar, böl topla çap çıkar, böl topla. Doktor bey, hanımefendi bu güzel oyuna niye katılmıyor? Onun mazereti var. O akıllı. Olamaz, akıllı olamaz, akıllı olamaz. Akıllı olsaydı çoktan delirmesi lazımdı. Bu kadın olsa olsa aptaldır. Evet evet bu kadın Aa, aptal. Ama bu deli değil şekerim bu küstah bu. Ne dedi? Küstah dedi. Bana müsade edildi boyayım. <gülüyor> Yakar ayın. Canım ya, buraya. Bırakınlar beni boyayayım Bı toplayayım çıkarayım da görsük gibi. Bırakınlar. Allah Allah. Ben gidiyorum canım. Hiçbir yere gidemezsin efendim. Bak hesap makinamızı da bozdun. Bunlar kalitesiz deli. Aman efendim kaliteli deli bulmak kolay mı? Kaliteli deli buraya geleceğine gidiyor tiyatro açıyor. Konuşabileceğini sanıyor telefon alıyor. Aşık oluyor vergi veriyor. Yüzde yetmiş faizde kredi alıp iflas ediyor. <gülüyor> Arkadaşlar alınıyor. <gülüyor> Al sana renkli deli. Çulluğu eşek! Puh! Salak! Bin kere gösterdim! Elini atacağım, çekeceğim, orada bırakmayacağım! <gülüyor> Dum kof! Puh! Nasılsınız Bayan Elga? Nasıl olabiliyorum berbat? Niye? Gayet iyi görünüyorsunuz. Natürlük iyiceğim, fakat anicin buracımlar! Ah of, hemen demeye başladılar! <gülüyor> Bu da geldi burada, durdu böyle! Ne var? Uğru var burada! Sizi yazar arkadaşımla Ah Ya, zevkut. Ah, ah, ah, ah. Affediyorsunuz ya. Ah, ne oluyor buna, bu ne samimiyet? Canım Kadın bizden ne gördüyse onu uyguluyor. Ee, bayan Elga üç yıl önce Türkiye'ye geldiniz değil mi? Ya, turist olaraktan. Neler oldu, bize anlatır mısınız? Anlatıyorum. Gemiden inerlenmez, davullar <gülüyor> çalmaya başladı, borular öttü, ben şok geçirdim. ...meğer folk ekipmiş. Biniyor musun? Taksiye bindim, şoför böyle yan oturdu. Ve mein Gott, taksi de uçan halı mıdır <gülüyor> Bunlar önemsiz, atlayın. Atlamak mümkün değil, uçuyoruz. Hayır hayır, siz film işine gelin. Ya, bir gün Sultanahmet'te güneş hamam yapıyorum. Bir adam geldi. Ha, ödüm yarıldı. Meğer orada film döndürüyorlarmış. Ha. Benden figüran olmamı istedi. E o zaman daha tombulum, yani Türk standartlarına daha uygunum... İşim otuz saniye sürdü. Fakat tüm Türk erkekler bayıldılar bana. Nereden mi anladım? Çünkü hepsi beni sevdi, okşadı, öptü. Yani büyük başarımda tebrik koydular. Ha tebrik ettiler. Hatta rejisör gitti geldi tebrik etti. Gitti geldi tebrik etti. Herif maldan anlıyor tabii. Ben bayılıyorum bu Türklerin sanat taşkına Sanatı çok severim. Ertesi gün rejisör gene geldi. Bu defa bir filmde daha büyük bir rol. Başrol. İşte ondan. Ah şoka girdim hemen. Aman dedim yapmayınız olmaz, bu çocuk oyuncak değil, bende yetenek yok, rol tecrübe yok, sanat tahsil yok, film kültür yok. Fakat ah, rejisör güldü, <gülüyor> zaten bunlara ihtiyaç da yok dedi, senin göğüslerin var, topon var daha ne olsun. Şimdi bu ne mana? <gülüyor> Büyük mana. <gülüyor> Sonra Türkiye'de herhalde kanuni mecburiyet bir de fotoroman yaptım. <gülüyor> <gülüyor> televizyon beni keşfetti. Bir şoka daha girdim. <gülüyor> Aman dedim yapmayınız olmaz. Ben ne şarkıcıyım ne manken ne ballerin ne amatör. Şimdi bütün bunlar dururken bir televizyon dizisinde bana rol vermek ne mana. Oynadınız mı? Oynadım. Oh çok da güzel oynadım. Herkese de bayıldılar. Büyük başarı kazandım. Dül bile aldım. Daha şak sersemiyim. Bir adam geldi para bıyıklı. Nede? Olmadı. Pala bıyıklı. Ha, pala bıyıklı. Ha, masanın üzerine bir demet. Çiçek. Nein. Para attın seni kapattım dedi. Aaa kapamacı. Heh, artık sahnede çıkıp şarkı söylemek zamanın geldi. Ha! Yine şoka girdim, aman dedim yapmayınız bence nota yok, diksiyon yok, repertuar yok, ses kaput, hiç yok. Fakat adam istifini hiç dağıtmadı, fuck etmez anam dedi. Ah. Fekalade kızıştım, kazık kadar adam bana anam diyor. E ne olur? Ne demek ne olur? Bu anam lafı çok gücüme gitti, adamı şey ettim evden. Kovdun. Nein. Attın. Defettin. Ay Sizin Türkçede çok güzel bir laf var ki bir laf ama bulamıyorum. Her dakika kullanıyorsunuz. Buldum. Siktir ettim. Evet. Fakat adam sanıyor ki ben naz yapıyorum. O da fiyat artırıyor. Sonunda 250 bin gecede dedi. Ben derin şoka girdim. Ah şoktan çıktım. Üç şarkı ezberledim. Oh, her gece ısıtıp ısıtıp söylüyorum. Mühim şarkıcı oldum. Herkese bana bayıldılar. Dankeschön <gülüyor> Safiye. <gülüyor> her gece böyle cenaze çelengi gibi çiçekler yollayanlar çıktı. Ah, hatta bir adam vardı. Bana bir yalı hediye ediyordu. Anlamadım ne oldu? İsviçre'ye kaçtı. Hayallerim parça parça oldu. Zihnim karıştı. Şok üstüne şok, şok üstüne şok. Sonuç bombok. Ya! Afiyet olsun! Ha. Nasıl? Üç senede ancak bu hale getirebilmişiz. Ay aman ben vazgeçtim ben gidiyorum. <gülüyor> Arı gibi her çiçekten Alırsın Dal, Görsen orada Kalırsın Dal, dal, dal Ben seni Dertini Çekeme Gönül Çekemem gönül Çekemem gönül Artık çekemem gönül Ona bir son ver lütfen Gene mi burada karşıma çıktın gönül? La'in Kör la'in Şeytan kadın çeker Nasıl? Enfes bir eşantiyon değil mi? Yolcu Abbas Ve vokal grubu <gülüyor> Şimdi anlatınca neden böyle dendiğini anlarsın Selamun Aleyküm Abbas Bey Ve Aleyküm Selam, Doktor Bey Nasılsınız? Çok şükür iyiyim Doktorcuğum siz de iyisiniz inşallah Sağ olun efendim Bugün ilacınızı aldınız mı efendim? Aldım efendim Haloperidolü beş damla idare ediyor mi Evet efendim Maşallah iyileşeceksiniz inşallah Abbas Bey niye buraya gelmek zorunda kaldığınızı bize anlatabilir misiniz? İnşallah. Buyurun efendim. Bismillah. Efendim ecdadımız dünyada mekan, ahirette iman buyurmuşlar. Bizde iman namı tenahi elhamdülillah. Elhamdülillah. Fakat mekan nam mevcut? Çünkü peder-i basit bir memur binaen aleyh mali vaziyeti bir tuhaf. İlk hatıram taşınmaktır doktor. İlk hatıram taşınmaktır. Bir taşındığımız evin sahibi, sahibesi, altı çocukları bize pek sevdi. Aman bir sevdiler, bir sevdiler, her akşam bizde yemekteler. Maazallah. Maazallah. Eve kıtlık geldi, onlar şişmanladı biz zayıfladık, onlar şişmanladı biz zayıfladık. Açlıktan ölmemek için mecburen taşındık. Yeni taşındığımız evin sahibi ekmek kadreni bilir bizzat. Ekmeye zam geldikçe o da kiraya zam yapıyor bizzat. Havazan Allah. Havazan Allah. Mecburen geri taşındık. Yeni taşındığımız evin bu defa sahibesi bu hanımefendi gibi asil bir hanım ve de her asil hanım gibi biraz asabi üstümüzde oturmaktalar sesi hiç tahammülü yok çıt çıtsa kadın deliriyor korkutan evde hayalet gibi dolaşıyoruz işaretle konuşuyoruz üzerine zavi boğmacı olmaz mıyım? Aman bir ödüyorum, ama bir ödüyorum horoz min talafile, min tarabillah. mecburen bir daha taşındık. Yeni taşındığımız evin sahibi, sessiz sedasız, sakin, kendi halinde bir adam. Acaba. Bizim için bir şans. Fakat ev şanssızlık. Ev gitti gidiyor. Nereye? Yattı yatacak, secdeye. Vardı varacak. Yahu Müslüman gel şuna bir bak, yok o kendi halinde. Dam gibi açık, rahmet üzerimize yağmakta. Rahmet burada yağmur oluyor. Rahmet burada yağmur oluyor. Rahmetlik, yağmurluk. <gülüyor> Rahmet üzerimizde yağmakta, yatakta midye bağladık doktor. Eee. Ya Yani helalimle şey yaparken takır takır sesler geliyor. Midye sesleri? Midye sesleri geliyor. Bir de kuş sesleri vardır, onlar ovalara yayılıyor, onlar bizim oralara gelmiyor. Evet. Tabii abdest almak için tuvalete gidiyorum, aman helatı kalı, evi gayeta götürüyor. Gayeta necaset? Gayeta burada necaset oluyor. Helatı kalmış, su dolmuş, basıyorsun fıcık, vıcık, vıcık, vıcık. Ya Müslüman gel şuna bir bak, yok! Kendi halinde sakin, süküm, mesküm bir adam. Mecburen canımızı dişimize taktık, evi doğrulttuk... namı kapattık, helayı açtırdık... ...geldi gördü bayıldı. Ayıldı, evi sattı, Tebarek Allah! Tebarek Allah! Mecburen bir daha taşındık! Ay yeter! Bu defa! Bu ne tatsız hikaye! Bu ne acayip ifade, bu ne şaşkın divane! Ben gidiyorum! Yapma böyle gönül! Deli gönül. <Gülüyor> Niye gidiyorsun? Bu hikaye burada biter mi gönül? <gülüyor> ben dört defa taşınınca çıldıracak adam mıyım gönül? Yedi yüz kırk defa oldu bu. <gülüyor> alışık olmama rağmen biraz sinirlerim bozuldu. Ben taşınmaya alışık bir çocuğum. Benim ecdadım Mehter Marşı Viyana kapılarına kadar taşınmış. Atalarımın ataları böbrek denizinin sağındaki nüfus patlamasıyla dünyaya taşınmış. Böyle bir ecdadın torunuyum ben kadın. Ben Türk'üm, ben doğruyum, ben çalışkanım yasam. Küçük sahiplerini korumak, büyük ev sahiplerini saymaktır. Varlığım ev armağan olsun. Nasıl? Bu da mı renkli değil? Rengarenk, tavus kuşu gibi. Şaşırdım kaldım. Kim akıllı, kim deli, nasıl ayırdı etmeli? Bu da kim? Napolyon!